1583 numaralı konu, Hz. Peygamberin, cahiliyedeki sapıklıklarından ve Allah'ın vermiş olduğu hidayetten bahseden sahabilerini takdirle karşılamaları, bir gün sahabiler bir yerde kendi aralarında konuşurlarken Hz. Peygamber de oraya geldiler ve onlara ne konuştuklarını sordular, sahabiler, cahiliye döneminde içinde bulunduğumuz sapıklıktan ve Allah Teala'nın bizlere ihsan eylemiş olduğu hidayetten bahsediyorduk, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber, iyi etmişsiniz, işte böyle olunuz ve bunu yapmayı sürdürünüz, buyurdular.